<gülüyor> Allahü Teala Te Kabil Aziz Avuzbillahi min al Shaitanir Rajeem Bismillahi R-Rahmani R-Rahim Ve Al Aşrı İnnal İnsan Alifiy Khusr İlla Al Ladin Amanu ve Amelü Salihât Ma Tawasub İl Hak Ma Tawasub İl Sabr Sadakallahül Azim Dilleriyle Allahı tevhid eden Günleriyle Allaha İnananla Allahı Seven Ve Cümle Peygamberlerin imamı Serdarı Evveli Rahmetellil alemin olan Muhammed Aleyhi Salatü Vesselam'ın Risaletini tasdik eyleyen ve Habibi Huda Şefi'i Ruz Resul-i İkremi Efendimiz yani her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren Resulullah'ı sevmekle bu alimde cennete giren ve cemal-i Hakk'a görmeye talip olan aşıklar Suri celilinin manaları olduğu gibi Sûre-i Kur'an'ın her harfinde manası ayrı ayrıdır. Sûreler birçok hakikatları bize ifade eder. Ve Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Ve 114 sûreciliği bize Habibi Huda vasfıyla tebliğ eyleyen indiren gene Allah Hazretleridir. Sûrelerin, kelimelerin, cümlelerin, kelimelerin manası olduğu gibi her bir harfinde Kur'an'da manası vardır. Her bir harf bir manayı ifade eder. Bahus elif harfi. Vahde de işarettir. Bütün hurufat-ı Kur'an'iye elif harfinden zahir olmuştur. Kainat halktan zahir olduğu gibi. Bu Suri Ceyli'de birçok esrar-ı ilahi mevcuttur. Birkaç haftadan beri aynı sure üzerinde sizlere Allah'ın bize bildirdiği kadar ve anlattığı kadar bazı manayı Kur'aniyesi'lere ifade ettik. Sizleri de nasibiniz kadar aldınız. Nereye konuşacağız? Manaları geniş. Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle görmekle, kitabın ufak olduğunu zannetme. Nasıl ki insan kürreye artan semaya baktığı vakitte güneşi ufak bir tepsi kadar görüyor. Halbuki esasında tepsi kadar değil o. Dünyadan 7 milyon bilmem ne kadar büyük. Ama baktığın vakitte küçük görüyorsun. da öyle hemen ufak bir kitap görüyorsun ama yanına sokuldukça, içine girdikçe, esrarına vakıf oldukça, hele bahusus Allah'tan ittika edip, Allah'ı sevip, Kur'an'ı okumaya başladığım vakitte, Kur'an sana bir takım hakikatleri söylüyor ve ondaki bulunan manayı, Kur'an'ı, denizlerin suları, bütün umanların yani, mürekkep, bütün yağışlar kalem, bütün sema ve art, kağıt, ruh sahibi, canlı olanlarda da katip olsalar, Kur'an'ın manasına, kelimatına nihayet olmadığını, kuran Kerim gene kendisi haber vermekte. Anuşun Allah'la arayı edersen yani itikad sahibi olursan ittika demek haktan korkma Allah'tan korkma. Muttakilerin başı Resul-i Ekrem'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmamul Üzkiyadır. Yani Allah'tan korkanların baş imamı Hazreti Peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve Miraç içerisinde ben Cebrail aleyhisselamı gördüm. Rüzgar estiği vakit ansıl devenin Devenin örtüsü titriyorsa, Cebrail hak korkusuyla öne titriyordu, Bu Onun için Allah'a kurubiyetli insan oldukça, haktan korkar. Allah'ın celalini görür. Ama bu korkular kısım kısımdır. Korkular kısım kısımdır. Kimisi korkar, cenab bak beni narına koyar. E, Cehrem de bana azap eder. Bu alemde başıma bela getirir. Birisi böyle korkar. Birisi, Rabbim beni sevmezse benim halim mice olur der. Kimisi cennet, Kimisi daracat-ı cennet, kimisi Cenab-ı Hakk'ın bizzatî zat-ı taliptir. Herkesin istidadı, kabiliyeti mukabilindedir yani anlayacağı için. Şey. Kur'an-ı Kerim'i anlamak da böyle. Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen ittikaz sahi olması şarttır. İttikaz manası Allah'tan korkma yani. Bir işe yapacağın vakitte sana böyle ben ariz açayım ki bunu anlatmış olayım yani. Bir işe yapacağın vakitte bu yaptığım iş Allah katında, hak yanında, Allah katında makbul müdür, değil midir? Ha bu yaptığım iş benim suçtur ve günahtır. Zaten sana gene babandan bir vesiyet vereyim. Yani Adem babadan, Adem Aleyhisselam'dan. Bir işe bacağın vakita kalbin titriyor mu o işi yapma. Hani hiçbir şeyi bilmesen bile kitaptan, İslam'dan bir işe bacağın vakita kalbin titriyor mu, korku geldi mi kalbine? O işi yapma. Hazreti Adem babamız öyle diyor bizim Adem Aleyhisselam. Vakti ki ben bu iday ağacına yaklaştım. Kalbim titredi fakat kaderullah olarak elimi uzattım diyor. Ha, şimdi yapacağın işi bakacaksın böyle, Allah yanında bu iş makbul müdür değil midir? Ha, makbul değil, hak korkusuyla o işi terk ettin mi, cennetin kapıları sana açılmıştır. Nerede söyledin efendim bunu? İşte yine kitabullah, yine ilan diyor. وَلِمَنْ حَاثَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْنَتَىٰ Her kim ki Allah'tan korktu, onun için cennetler hazırdır diyor Hz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Onun için müttaka ittika etmek şarttır. Allah'tan korkmayandan daha sersem ahmak kimse yoktur. İnsanların en ahma, en eblehi haktan korkmayandır. Gene Allahu Sübhanu ve Teala Hazretleri bak ne diyor gene Sure-i Münte'de Em Emin tüm fis sema'i en yahsadekumul ard? Fe iza hiye temur <gülüyor> em emintum en yursala aleykum hasiba fe seta'alemune keyfe nedir? Manası Allah size semadan başını taş yağdıracak olursa ne yaparsınız yani? Allah su yerine taş yağdırabilir, su yerine ateş yağdırabilir. Allah kumu un, unu kum yapar. Allah ateşi suyu suyu ateş yapar. kadir Mutlak O'dur, istediğini yapar, icra eder. Böyle olduğu halde Allah'a karşı asi olan kimse, Allah'ın kitabını dinlemeyen Resulullah'ın yoluna uymayan kimse, bundan daha bir kimse var mıdır acaba kainatta? Soruyorum. Gözünün nurunu söndürse kim çare bulabilir? Elimde kolum kurusa kim şifa verebilir? Soruyorum. Hadi, doktorlar mı? Doktorun faydası vardırdan bir müddettir. Doktor kendi çare bulsa kendi başına çare bulur. Hangi doktor, hangi hastalıktan mütehasıssa kendisi o hastalıktan ölür. Haberin var mı ondan senin? Kalbi tedavi eden bir adam, bir doktor kalpten ödür. Kanseri tedavi etmeye çalışan bir doktor kanserden ödür. Haberi var mı ondan senin? Kur'an'dan anlamak isteyen adam, mutlaki, yani ittikaz sahi olması lazımdır. Allah korkusu. En mühim oh, şey. Zaten Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rahmetellil âlimi yurmuşlar. Hikmetin başı nedir? Allah korkusudur. Vekalem nebiyyü aleyhissalatu vesselam, Resul hikmeti mehâfetullah. Allah korkusudur. Ama şimdi işte söylediğim gibi insanların kendi istatlarına göre Allah'tan korku vardır. Kimisi der ki Rabbim beni cennetine koysa da kulum demese benim için en büyük azal. Bazı kul der ki ben Allah narına koyan ateşte karbeme cehennem haktır. Haktır ve gerçektir. Allah'ın cenneti haktır ve gerçektir. Cehenneme haktır ve hali hazırda mevcuttur. Sen ben yanılmadan Hz. Adem Aleyhisselam halk Allah cenneti ve cehenneme halk etmiştir. Ve oraya ehil hazırlamıştır yani. İki yol gösterilmiş bak, aklın başındaysa eğer. Kur'an, Allah tarafından insanlara uzatılmış bir ip gibidir. ''Habil ilahi ve ateşi mubi habillahi cemiyan'' Ona kim sarılırsa, onu kim tutarsa Kur'an'ı, manası Kur'an'ın kitabı değil. Kur'an'ın ahkamını kim tutarsa, o ip onu cennete çeker. Kim bırakırsa Kur'an'ın mübiyinin ahkamını ve şerî ateşini yerse, o nara girer. Allah rahmetine kalmıştır. Allah dilediğini azap eder, dilediğini af eder. Allah dilediğini hidayete götürür, dilediğinin delarete sevk eder. Karışmayız, mülk onundur. Ama Habibi Muhammed'in ümmetine merhameti rahmeti çok geniştir. Neden? Çünkü Muhammed Mustafa'yı sever. Onu mahfuf seçmiştir kendisine. Habir seçmiştir onu Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet ve cehennem Resulullah'ın isteğindedir. Bunu böyle bil. Sen peygamberinin Abdullah'ın oğlu ve Amin'in çocuğu. Mekke'de doğdu, Medine'ye hicret etti, orada erilendik, kaldı. Böyle bilme peygamberini. Gene Kitabullah'a ile. Demen men Rasul. Fakat ata Allah'tır. Allah Resulüne kim itaat etmiş olursa Allah'a itaat etmiş olur. Allah Resulüne muhabbet eden Allah'a muhabbet etmiş olur. Hadi-i huda Muhammed Mustafa'ya ihanet eden Allah'a ihanetmiş olur. Ümmet-i Muhammed'e ihanet eden Resulullah'a ihanetmiş olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ismi mü'mindir, bizim de bir ismimiz mü'min. Kendi ismini bize vermiş Allah-u Subhanahu ve Teala Hazretleri. Ya el-i Cina diyorsun, mü'min, bak Allah da mü'mindir. Mü'minul müheyyminu azizil cebbarlu mütekebbir. İttika'ya bağlı, anlamak meselesi. Hadi sana bir misalini verelim bunun. Kur'an'ı anlamak meselesi. Onun için Yahu Şafi Hazretleri diyor ki Rahimahullah, Kur'an'ın cem'i, Nazil olmayıp da yalnız mücerrette okuduğum sure-i ciliyle ki sure asırdır Bu nazil olsaydı insanlara anlayanlara şunu ama İnsanlara kafi gelirdi Zaten el-arifiye ki bir işara, arife bir işaret kafidir. Eblehler anlamazlar Allah sevgisini, Allah korkusunu Eblehler Allah'ı bilmezler Çünkü onlar kendi nefislerini unutmuştur Nefsini bile Allah'ını bilir Celle Celaluhu Hazretlerim Bursa'da Ulu cami var Bursa'ya gittin mi? İstanbul camileri bile bilmezsin. Öyle gaflet içindeyiz. Herif kalkıyor Amerika'dan geliyor, Süleymaniye ziyaret ediyor. Bizim içimizde Süleyman camisi gidip namaz kılmayan insan vardır yani. Git görmemiştir Süleyman camisi. Merak etmez. Hiç. İstanbul'da bu, doğar, İstanbul'da büyür, İstanbul'da doğar. Ulan namaz kılmaz bile git de camiyi bir gör. Babanın, Aba Ejdadı'nın eserini görüş olması. Gitmeyen vardır böyle. Ötü patlıyor camiye girmeye. Efendiler, ödü patlıyor camiye girmeye dedim, bunun üzerinde durunuz.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 O güzel o. Allah yanında sevgilisidir. Neden? Denizde balık nasıl rahat ediyor, sıkılıyor denizde balık? İşte mümin camide, ibadete, taatta, namazda, salatta, zikirde, fikirde. O denizdeki bulan balık gibidir. Münafık ise kafeste olan kuş gibidir. Ha, geçelim, söyleyelim bakalım. O cami gördün mü? O cami, cami çeviri Bursa'da görmedin. Git, gör. Bak size bir şey daha söyleyeyim efendiler. Yine kitabı der. Hiç konuştuğumuz hariç değildir. Ne söyledikse hepsini mukavele Kur'an'dan ayet-i kerime bulur söyleriz. Bu camiye geldin değil mi? Gelirken Allah'a kasam ederim ki yalnız buraya değil her camiye böyle. Geldin, Bu camiye geldiğin yollarda hangi taşlara bastınsa yavm kıyamette o taşlar şehadetler derseniz için. Ya Rabbi abdestçi olarak seni zikrederek, seni ibadetini yapmak üzere, senin rızanı kazanmak üzere benim üstüne bastı, yayarak şey Taşlar. Ayetini bulalım hadi. Aynı zamanda cenabet, abdestsiz, taharesiz kötüler, değince üzerindeki taşlarda yemin kıyamette onun hakkında şahit ederler. Fennen de bu sabit bir edilir yani. Ama ayetle okuyalım biz. Bismillahirrahmanirrahim. İdza zulzilet'l ardu zilzaleha ve akhrajat'l ardu azkala ve insanu ma laha yevmeizin Üstüme cünüp bastı ya Rabbi. Hiç mümin gezer mi? Gezmez tabi, müminler cücüp gezmezler. Evet. Müminin hem özü temizdir, hem sözü temizdir, hem yüzü temizdir. Müminin, mümin! Müminin yüzünde Muhammed nuru vardır Allah. sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka mirattır çünkü Resulullah'ın nuru onun yüzüne aksetmiştir. Kalbi de öyledir. Kalbine ha. de yine Resulullah'ın nuru aksetmiştir kalbine. O cami şeridi yaptıran Yıldırım Han'dır. Osmanlı padişahlarından Yıldırım Han'dır. Yıldırım Bayist Han. Niyovoğlu Muharebesi'ne gittiği vakitte eskiden sultanlar, Osmanlı sultanları, Türk sultanları eski harbe gittikleri vakitte nezlederlerdi. Harbi kazanırsam, dönersem cami yaptıracağım. Üç cami, beş cami yahut üç çeşme, beş çeşme yahut üç tane hastane, iki tane medrese böyle nezlederlerdi. Hazret de kırk cami yaptıracağını niyetlemiş ve gitmiş. Ve muzaffer olmuşlar. Hiç. Allah diyenin karşısında kim durabilir? Ama bu Allah'a göğünden söylesin o. Ağzından değil. Allah! Allah! Bu esma ilahenin karşısına hangi düşman? eğilir düşman. Ateş nur olur. Nar nure Allah. takrip olur. Allah esması bu. Semavatı ve art onun üzerine duruyor hepsi. Allah'ın mekanı yok. Mekanların mekanı haktır. Celle Celalü Hazretleri. Güder. muharebede harbi kazanır. Kaç kişiye karşı biliyor musun? Yedi düvele karşı 7 tane düvele karşı. Nerede neye buldu? Tarih okuyanınız bilirler. Hatta orduyu oradaki bulunan kaleyi düşman muhasere etmiş de orduyu geride baktı. padişah bizzati düşman hatlarını yardı. Oradaki bulunan Doğan Bey e seslenmiştir yani. Doğan geldik sabret diye kendi başına. Aç tarihi bak. Senin cettin bu idi. Senin cettin Allahlıydı. Allah. Senin cettin Muhammedliydi. Allah. Senin cettin imanlıydı. Senin cettin Kur'anlıydı özü doğru sözü doğru küfür yerine imanı zulüm yerine adaleti götürmüştür. Zannetti ki bütün fetihli futuhat kılıçlı olmuş birçok kapılar adi olan İslam devletlerine kendilerini kapılarını açmışlardır. Zalimlerden kurtulmak için Allahsız zalim olur. Bir adamın ilmi olsa ahlaki olmasa o adam zalim olur. Bunu cemiyetleşmeyelim. Bir cemiyet alim olsa ahlaki olmasa zalim olur. Bir fert... Ahlak sahibi olup ilmi olmasa mazlum olur. Ne ilmi var ne ahlakı o millet esir olur. Allah Allah! Hem ilmi var hem ahlakı o yücelir mes'ud olur. Allah. Babanın senin hem ilmi vardı hem de ahlakı vardı. Düşmanını vurur yarasını sarardı sonradan da. Harp meydanı düşmanı vurur sonra yarasını sarardı. Su, su verirdi işte böyle şanlı şerefli bir milletin evladısın sen. Bunu unutma sakın ha. Sen şeytanlara, iblislere kanma. Hangi birini anlatalım? Günlerce anlatsak bitmez. Kazandı, harbi döndü geldi ve camiyi yaptırdı. Dediler ki 20 tane cami padişahım 20 kubbeli bir cami yaptır. Onun yerine kayın olurlar ve yaptılar camiyi. Fakat padişah bazı bazı kabahatlar yapardı. Olur ya yani ilk işlet eden Ali Osman'dan bu Yıldırım Han'ıydı. Gizli yapar, içki içerdi. Hak'tan utanmıyor, kullardan hayal ederdi. Ama müminlerin feraseti vardır. Bilir misin onu? Allah Resulü ne demiş? Sevgilimiz Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> İtteku ferasetel müminin fenneke yenzuru bi <binibullahi> Müminlerin ferasetinden korkunuz. Onlar baktığı vakitte Allah nazarıyla bakarlar, görürler diyor. Ehlullah bilirlerdi. Sultan gizlerdi, göstermezdi kendini. Yani bazı zavallılar da var böyle efendim Allah'ın bilediğini ben kulağım ne saklayayım falan Allah yaar böyle düşün şu adamın kafasında hiç akıllı mı yoktur ilfanım yoktur yoksa Allah'ın benim hakkında bildiklerini siz bilirseniz benim dersimi dinlemezsiniz Allah'ın sizin hakkında bildiklerinizi ben bilsen bu kadraya çıkamazsınız. Onun için bize haya emredilmiştir haya etmek insandan haya Allah'tan haya sayılır insandan haya etmek Allah'tan haya etmektir. İnsana ihanet, Allah'a ihanettir. İnsana muhabbet, Allah'a muhabbettir. Ayırma sen Nur parçalama işte. Allah'ın bilir kullarını ne saklıyor. Çıkar dondumla, doğa Allah biliyor senin donun ne olduğunu. Haydi, çık çık gari. Kendi fıskını bu şekilde örtmeye çalışıyor. lafa evveli yapıyor böyle konuşmalarla. Cami Camii yaptırdıktan sonra şeyhini aldım, mürşidini. Mürşidi kimdi? Ahmet Şemseddin Buhari Hazretleri. Emir Sudan dedikleri. Bursa'ya gidersen evvela onun ziyareti git Emir Sultan'a. Saadattan, Resulullah'ın sülbü, sülbü pakinden. Ali Muhammed her şeyin tedkindedir. Evladı Muhammed, her şeyin tedkinde. Onun sülbündendir. Saadatın makamı, şülefanın makamı ayrıdır insanlar üzerinde. Vaka Cenab-ı Hak insanları kabile kabile millet millet fertede ayırmıştır. İçimizde en ekremimiz olan en kerimi Allah'tan kullanılır ama saadat başka. O Peygamber olan hürmetinden onun cüzü olduğu kimsenin vücudunda cüzü Muhammediye ona hürmet edeceksin. Bir seyid gelse 10 adım mesafede ayak duracaksın. 10 adım geçinceye kadar hürmet. Eğer Muhammed Aleyhisselam'a muhabbetin varsa, aline muhabbetin varsa, kim kimi severse onunla beraberdir. Unutma, Hazreti Peygamber'i seviyorsan onunla berabersin. Öyle buyurmuş kendisi çünkü. Beni seven benden beraber, kişi sevdiğiyle olur bitti o kadar. Fazla konuşma. Serhoş. Ayşelim dostsun. Onları mı seviyorsun? Allah Resulünü seven, salihleri mi seviyorsun? Peygamberi mi seviyorsun? Soruyorum. Ben Allah Resulünü severim. Onu sevenleri severim. dedin mi? Müjde sana. Müjdeyi verdim. Onunla beraber haş olacaksın. Küdünü seviyorum. Onlara haş olacaksın. Hiç üzülme. Yakın bir zamanda güneş gruba giriyor. Cami yaptırdı şeyhi olan mürşidi yani. Onu aldığı yanında götürdü. Cami nasıl efendim? Nasıl o cami? Bakti Hazreti şey Dedi ki padişaha dikkatliyorum. Kulağını benden yana ver. Cami çok güzel olmuş. Bu cami o cami ki taştan, duvardan, çamurdan, kıtıktan yapılmış. Ne kadar güzel olmuş. Ama eksiği var bunun. Aman nedir eksiği bu şeyhim dedi. Dört kapısına dört tane meyhane yaptıracaksın. Aman efendim sizde nasıl bu söz? Nasıl söz zahir olur bu söz sizde? Nasıl olur bu iş? Nasıl söz bu? Bir şey bir mürsün ağzından böyle caminin kenarına meyhane kurulması... Evladım dedi, bu taştan kuruyama bir cami. Onun kapısının etrafına meyhane yapmayı Allah'tan hayal ediyorsun. Ne kadar haklısın, ne kadar güzel ama iyi düşün. Vücut Allah'ın Allah. Beytullah'tır vücut. Onun dediği zargâh-ı ilahi olan kalbin... E, sarap dolduruyorsun, Beytullah burada üstünde. Halbuki taştan duvardan yapılan caminin kapısına meyhane yapmayı geri körüyorsun. Güzel, güzel ama... Senin vücudun Beytullah. Allah camide değil, Kabe'de değil, Kudüs'te değil. Allah her yere hazır ve nazır. Sana senden yakın. Böyle deyince padişah tövbe etti bir daha içkiye. Onu ifsatlıyordular yani. Artık kusura bakmayın biraz uzatıyoruz ama. He. Ve gelelim dersimize. Caminin adında dedi ki Hazreti Şeyhe Sultan efendim caminin küşadına nasıl bir vaadını sağladınız. Caminin şerefi içinde bulunanmadır. Çeşmenin şerefi içindeki suyuladır. Kafesin şerefi içindeki kuşladır. Siz de buyurun. Ders yapın ve kuşat yapınız. Gelecek dersimiz şimdilik. Hazreti Şeh çıktı. Dedi ki benden daha alimi var. Su olduğu bak olur dedi. Kimdir senin seninle Sen emir verir sultan mısın? Evet benden daha alim, daha yücüsü var. Efendiler benlik davasına düşme. Her bilenden bir fazla vardır. Bundan çok incelik var. Daima muhatabını kendinden yüce gör. Hatta bir kafirle konuşsan dahi gene kalbin titresin. Son nefeste buna iman nasip olursa bu ehl-i cennet, ehl-i necat olur. Ben imanımı kaybedersem benim halim nice olur. Bir çocukla konuşurken gene bunu düşün. Bu çocuk benim kadar günah yapmamıştır. Ben ondan yaşlıyım çok günah işledim Benim günahım ona ağırdır. Genç. Sen de yaşıyla konuştuğun vakitte kalbine şunu getir. Bu zat kadar ben Allah'a etmedim. Bunun kadar Allah demedim ben. Gencim ben de. İnşallah Allah bana hayırlı versin. Bunun kadar ibadet edeyim. Hatta böyle gideceksin. Ben Benden büyüğü vardı ve söyledi. Hakkı teslim etti yani. Hakkı teslim edenler müminlerdir. Mümin-i Hakkı teslim eğilen. Haktan yüce bir şey yoktur hiç. O insan hakları falan filan filan, yani siyasette onlar hepsi, onlar edebiyattır hoştan aşağı. Kuvvet kimin onundur hiç. Unutma bunu. Birliğini bozma, tevhidini bozma. Ümmeti Muhammed'in aati günahkarına dua et, İslahı hep sesinler diye. Allah duaları kabul eder. Kendi yüce görm onlarda. Ben namaz kılıp kılmıyor bile. Niye hakaret etme? Ya Rabbi, aati de, İslahite, gönlülerin nuru imanle münevver kıl, memleketimizi âli kıl, yüce kıl, bizi birleştir. Tevhid nurunda birleştir bizi. Tevhid nurunda. La ilahe illallah da birleşelim. O da. Kimdir? Dediği Hamid-i Aksarayi namında burada somuncu oba kendisini bildiriyor. Fırıncı, fren, ekmek yapıyor yani. Hep büyükler böyle kendilerini gizlemişlerdir. Kimi somuncu, kimi kıdırcı, kömlekçi, kimi bezaz, kimi cessaz. Koca tefsir sahibi cessaztır keşap. Cessaz tabii yani kireççi, kireççek, iyi kireççek uygulamış, Kuduri var, koskoca imamı Kuduri, kömlekçi. Mutlaka eski alimler bir sanatla istigal ederler. Ve hem ilme hem de bu şekilde halka önder idi. Onun için yalnız okumakla kalma. Ey fakülteyi bitiren! Koluna bir sanat, koluna bir sanat, altın beledik tak, sanat, altın beledik sanatta. Bir gün sen okuman geçmez, o sanat seni kurtarabilir İfetine Hırz'ın namusunu. Mutlaka bir şey Sen fakülteye gitmeyen, sen de öyle. Bir sanatta kaybolma, bir sanat, bir, sanat, bir sanat kafi değil. İki tane öğren, üç tane öğren. İki günü müsaade kılan zarardadır. İki günü müsaade kılan zarardadır. İbadete taatta. Yalnız suçta o ayrı. Peki, padişah davet etti. Ve çok mütesir oldu Hazreti Halid-i Hazretleri. İplimiz pazara çıktı. bilindi halkın içinde dedi. Gizliyordu kendisini çünkü. Ekmek ekmekçilik ekmek şilikle perde yapmıştı kendisine. Geldi camiye, uzatmayalım. Kürsüye çıktı. Şey, sana söyleyeyim ya, Allah'tan kim ittika ederse, Kur'an'a ona söyler diye... Sure-i Fatiha'yı tefsir eyledi. Fetih olduğu için caminin açılma günü, Fetih, Sure-i Fatiha'yı tefsir eyledi. Aman efendim Sure-i Fatiha değil, deşene sakın ha. Allah. Her gün okuyorsun, kırk defa, şey, 40 rakı namaz kılıyorsun eğer sünnet-i vacibü falan farzı, kırk tane elham okuyorsun Sure-i Fatiha yani. Aman oku. Bir Sure-i Fatiha okuyan kimse dört kitabı okumuş sevabını alır. Bu dört kitap da şunlardır. Tevrat, İncil, Zebul, Kur'an'dır. Kur'an-ı Sür-i Fatiha'nın manası Bismillahirrahmanirrahim Rahim dedi Bismillahirrahmanirrahim Besmele'nin belsindedir. Besmele'nin belsindeki Esra-ı İlahe onun noktasındadır. Onda esrar bilir. insanın kamili bilir o noktanın ne olduğunu. Noktada varasın size. Hmm. Geçiyoruz. Sür-i Fatiha'yı 7 türlü tefsir etti Hazreti'şe. Çünkü orada bulunan insanların kabiliyeti o idi. Çünkü tefsirle Sür-i Fatiha bitmez. 70 tefsirle bitmez. 700 tefsirle bitmez. 7000 tefsirle bitmez. Ama oradaki olan halkın kabiliyeti buydu. Altıncı manaya gelince dedi ki bunu halk anlamaz dedi. Birinci manayı herkes anladı. İkinci manayı biraz ders görenler anladı. Üçüncü manayı alimler anladı. Dördüncü manayı arifler anladı. Beşinci manayı dersler vusbalan anladı. Altıncı manayı dedi Hazreti dira'nın arkasında bir zat var o anladı dedi. Yani Mulla Fenari Hazretleri oradaydı, saklanmıştı, dersi dinliyordu orada. Yani Yıldırım Han'ın şehri İslam'ı, 6. manayı o anladı dedi. 7. manayı da biz anladık, 7. manayı, manayı Karaday'ı anladı dedi. Sen namaz bulmam bu işten dedi. Onların istiadı o kadardı, eğer onların istiadı fazla olsaydı, Cenab-ı Hazret-i Pir onlara ne manalar söyleyip haber verecekti. Geçiyoruz, indi. İndikten sonra elli öpmek için halka hücum ettiler. Fakat Hazreti Şeyh dört kapıdan çıktı. Dört tane oldu yani. Bir kapıdan yok. E benim bu nasıl olur? Oraşıyorlar şimdi Avrupalılar bunu yapmaya bu işi. Bir deli 40 40 tane kalıba girebilir. Akılla, idrakla, teraziyle değildir. Neşe işidir, iman işidir. O kadar biliyoruz. Oraşıyorlar ama şimdi Avrupalılar bu işle. Amerikalılar oraşıyor baba. Çıktı Molla Fenari Hazretleri dikkat buyurun. Dersi bitiremeyeceğiz maalesef. Bu hikayeyi bitiremeyeceğiz. Molla Fenari Hazretleri Arka yollardan sıkılarak, başında çünkü Şeyh-i İslam tacı var, sarığı var, cübbesi falan Şeyh-i göndesi. Utanarak arka yollardan doğru Hazreti Halil Süleyman yani Somukyova'nın evine, somasına vardı. Tekkesine vardı yani, somasına vardı. Devrişten oturulmuşlardı, o da içeri girdi. Devriştenin yanına böyle hasır üstüne oturdu. Sonra Hazreti Şeyh geldi, baktı ki şeyh İslam kendi devrişler oturuyor böyle. o Şeyh-i hoş geldiniz, sizin makamınız orası değil. Yok yok, ya şey benim makam burası. Burada ben neşe buldum. Ayağa kalktı. Biz de ulûmu âliyeh ve ulûmu âliyeh gördük. Yüksek tahsil yani Sen anlayacaksın. Küçüğünü düğünü gördük yani. Fakat bu Kur'an'ın manasını siz nereden zahiresiz? Zuhur ettiniz de. Bunu talime geldim ben. Ya öyle mi? Bu biraz ağır olur. Yapamazsın sen bu iş. Güç. Çünkü yüksek makamdasın. Sen bu makam bakın bu işe dönemezsin. Yaparım. Peki öyleyse. Bizim kara üzerine bin. Yani eşe. Şeyhin şey anlamasın karakaçanın sen şimdi bir anlamayanlar var. Bizim karakaçanın üzerine bin, sarayın önünden şöyle bir dolaş, gel buraya, sana bunu biz tahsil ettirelim. Dedi ki ya şey, nefsimle danıştım, bunu kabul etmiyor. Size yalan söylemek olmaz dedi, yapamam ben bu iş ha. Öyleyse madem ki dedi, madem ki benim devrişlerimle tevazu edip hasıra oturdun, hasıra oturdun böyle, tevazu ettin. Benim devrişlerimle oturdun, haydi git bir Fatih tepsiri yaz kendisinin. İcraş verdi, icazet verdi yani ona. Bir, bir bakışla, bir bakışta doldurdu, bir nazarla. Hadi git. Mola finale cebinden biraz para çıkardı. Efendi hazretleri şu mangırları, bizim mangıra ihtiyacımız yok. Siz değil efendim. Anladım benden ne olduğunu. Devlet maaşı içinde haram bazen ediyorsunuz. Vallahi cetimin, cetimin bana kalan çiftliğinden gelen mangırdır dedi. Malım iyi değil, devlet kasasından değil dedi. Devrişleri harcayın öyleyse. Madem bir böyle söğüyorsun dedi Hazreti Sen biraz arpa ile saman getir buraya. Ben o paranın haram olup olmadığını deneyeyim bir defa. Sonra devrişleri yediririz. Peki. Paranı bir miktar aldılar. Biraz saman, biraz da arpa getirdi devrişin birisi. Eşeğin önüne o parayla alıp getirdi. Eşek kokladı, yemedi, döndü üzerine işedi. <gülüyor> dedi ki sen bu parayı dedi ya. Eşek kokladı, Hazreti Şeyh'in eşeği kokladı, kokladı, kokladı, yemedi, döndü, üzerine işedi, affedersiniz. Dedi, evladım sen bana helal diye vermiş olduğum bu parayı, bizim kara kaçan bile yemiyor, üstüne işiyor dedi. Ve bu dövüşler nasıl yedireyim dedi. Hadi sen git, bir Fatiha tefsiri yaz, tevazu ettirsin dedi. Ve Hazreti Mullah Fenari Aleyhi ve Sellem Hazretleri bu izni şehre bir nazarla bir Fatiha tefsiri yazmıştır. Arzu edenler, araçı bilenlere tavsiye ederiz okuma, okunmasını. Şimdi görüyorsun ya, Kur'an-ı Kerim adama kısım kısım manalar vermekte. Bu sureyi i de böyle. Bunun içerisinde iki mühim madde var. Birisi sabır maddesi, birisi hak maddesi. Mühim olan. Evvela iman, sonra sıfatlar sabır ve hak. Bunlardan bahsedeyim. Sabır ve hak'tan bahsedeyim. Bir miktar ama bakın olduğu için burada kesiyoruz. Bu sureyi celileyi ve Kur'an-ı celili bağrınıza basınız. Onun ahkamına severseler ayet ediniz yasakladıklarından Allah'tan korkarak kaçınınız. Yarın karınlık kabirde Nur olacak olan Kur'an'dır. Tevhittir imandır. Hiç Kur'an'dadır. Gafir olanlar Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenmezler, okumazlar. Yahut da ukalalık yaparlar. Manasını bilmiyoruz, niye okuyalım? Efsafur Bu Ukalalık, Kur'an'ın manasını bilmesen ahi elfazını okumak zikrullah'tır. Tezikredir. Okuya okuya bir gün sana onun manasını Allah söyler. Sözsüz, Allah! Allah! sözsüz, sessiz, cihetsiz, harpsiz. Valla ayet ilahdarü'ssirâh ve etimîn şahîrâtü'ssirâh.